Matbuat Dünyası. Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık. Merhabalar. Ben Mesut Varlık. Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Bu akşamki konuğum Mimar Sinan Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Seval Şahin. Seval Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, bu akşam iki konumuz var aslında. Ee, bugün ve yarın e, Mimar Sinan Üniversitesi'nde e, sizin düzenleme kurulunda yer aldığınız Edebiyatımızın Üvey Evladı Polisiye e, Sempozyumu ve onun hemen ardından da e, sizin kitabınız üzerine konuşacağız. Kültürel Sermaye, Kibar Hırsız ve Şehir başlıklı kitabınız üzerine sohbet edeceğiz. Önce Haber niteliği taşıyan, <gülüyor> evet. e, güncel olan e, polisiyeli sempozyumundan konuşalım. Bugün e, neler oldu? Katılmak isteyenler için yarın neler olacak? Ee, şimdi bu iki günlük bir sempozyum ve e, galiba polisi edebiyat üzerine düzenlenen ilk akademik sempozyum. Sanırım. Yani Sanırım. Bilmiyorum hani siz. E, şimdi bugün... E, biraz ilk önce kaynaklarla başladık aslında ve 19. yüzyıl geç Osmanlı dönem arşiv belgelerinde suç hikayeleriyle başladı sempozyumumuz ve burada arkadaşlar arşivlerden arşivden ve e, gazete haberlerinden yola çıkarak e, polisiye kaynaklık edebilecek hikayeleri e, tartışmaya açtılar. E, oradan nasıl bir şey çıktı yani işe yarar yani done şey... olabiliyor mu? Tabii tabii oradan aslında şöyle bir Yahu şey. Yahut o yolla e, yazılmış tabii, tabii. polisiye var mı? Aslında var mesela bu Ebu Süreyya Zami'nin aman verme zami serisinde bir kamelyanın ölümü diye bir hikaye vardır ve o dönemde meşhur bir gazete haberi olarak hmm. örneğin ortaya çıkıyor bu. Ee, bizimkise henüz bir şüphe tabii doğrudan bu ilişki kurulmadığı için Ahmet Mithat'ın özel esercini hayatta da mesela benzer bir hani dönemin meşhur ya da işte dönemde çok e, işlenen bir takım cinayet haberlerinden yola çıktığını düşünüyoruz. Nitekim onların bugün işte arşiv belgelerinden ve gazetelerden bize sundukları hikayelerde de e, bizzat hani polisiye kurgu içerisinde özellikle ilk dönem polisiye kurgu içerisinde yer alan birçok hani şeye rastladık. Ama tabii bu başlı başına bir araştırma konusu zaten. Tabii. Ama hani bir başlangıç en azından evet, bu kesinlikle. oturum. O anlamda çok faydalı olduğunu düşünüyorum. İkincisinde, ikinci oturumda bir panel gerçekleştirildi. Burada da Ömer Türkeş, Suat Duman ve Derviş Şentekin'le birlikte Türkiye'de örneği çok az görülen siyasi polisiyeler hı hı. üzerine durdular. Ve şöyle bir tespitte bulundular aslında hani işte susurluk, işte derin devlet gibi. Ee, birçok şeyin sürekli e, gözümüze sokulduğu ve hani suçluların aramızda dolaştığı bir ülkede hani Latin Amerika'nın tersine hani e, Latin Amerika'da bütün bunları gündeme getirmek için sürekli polisiye özellikle siyasi polisiye yazılırken e, ve bunun bir anlamda hani bir direnmenin e, temsiliyken hani Türkçe edebiyatta bunun çok az örneğin olması yani neden yok? Hani bu kadar malzeme varken biz hani... daha çok komple teorileri evet. romanları seviyoruz. Metal fırtınalar şunlar evet, bunlar. Aynen öyle. Neden hani tam da bunun gerçekleştirilebileceği yer siyasi polisiyelerken bunun üzerinde neden durulmuyor? Hani ve polisiyet bir tür olarak buna çok yatkınken neden türün durulmuyor üzerinde bir tartışma konusu açıldı. Ayrıca hani bu travmatik... ...işte özellikle Türkçedeki edebiyatın travmatik meseleleri çok gündeme getirmemesi... ...işte hani edebiyatın travmanın dışında tutulması gündeme getirildi. O anlamda çok ilginçti. Hani bunun sorunsallaştırılması ve düşünülmesi iyi ve önemli bir Kesinlikle. tespit diye düşünüyorum. Üçüncü oturumumuz kadın yazarların gözüyle polisiyeydi bugün. İşte Müzehher Vanu'nun, Vala Nurettin'in eşi... Nihal Karamağaralı takma adıyla yazdığı, işte Manu ile ortak yazdıkları eserler üzerinde duruldu. Sonra Halide Edib'in Yol Palas Cinayeti, e, Pınar Kür'ün Bir Cinayet Romanı e, ve bir de e, Mavi Sel Yener'in Çocuk Edebiyatı'ndaki Dolunay dedektifleri hmm. üzerinde duruldu. Bu da hani şeydi, kadın yazarların, yani çünkü, çünkü Türkçe'de erkek yazar daha fazla polisiye türünde. Kadın Her türlü olur gibi. Evet, maalesef. <gülüyor> Ee, kadın yazarların e, bu suç olgusuna nasıl baktığı hani bir kadın yazar olmak o açıdan önemli bir sempozyumdu. Bir fark çıktı mı? Ya aslında çıktı. Çünkü e, mesela bu oturum tabii tek başına bir şey de e, daha kadın yazarların suça bakarken e, psikolojik unsurları Hı. hani sadece suçu anlatmak yerine o suçun arka planını anlatmak konusunda Hı. daha yoğun bir çaba harcadıkları. Daha olduk. insanı anlamaya yönelik evet, daha bir Daha insanı anlamaya yönelik var. bir çaba olduğunu en azından ben çıkarttım. Ee, bir diğer oturum kadın ve polisiyeydi. Bu bizim işte geçen yıl başlattığımız bir TÜBİTAK projesi var. 1884-1928 yılları arasında Türkiye'de polisiye roman tarihi diye. O büyük Bu, ve önemli bir çalışma. Bir, Onun evet, sonuçlarını proje. heyecanla bekliyorum. Biz doğrusu. de bekliyoruz <gülüyor> hala çalıştığımız için. Ee, bu projenin bir ayağı olarak e, kahramanın kötü kadın yani suçlu kadın olduğu polisiyeler üzerinde durduk. İşte e, Peyami Safa'nın yine sever bedi takma adıyla yazdığı Tilki Leman serisi. Çekirge Zehra serisi e, ve İskender Fahrettin sertellerin Behlül Dana tek takma adıyla yazdığı Şeytan Hadi'nin Londra'da Sergüzeşleri serisiyle Faka Basma Zihni'nin işte henüz 57 kitap olduğunu tahmin ettiğimiz, biz en azından 57 kitabı rastladık, <Gülüyor> Faka Basma Zihni serisindeki kötü kadınlar üzerinden e, bir sunum yaptık ve bizim de temel sorunsalımız şeydi, hani e, bu yazarların hepsi erkek ve kadını, Anlatmaya başladıklarında suçlu kadını anlatmaya başladıklarında e, olay örgüsünün e, bir şekilde çatılamadığını ve hep bir eksik kaldığını e, bunun da temelde e, mesela işte en basitinden şey örnek vereyim Peyami Safa Gözdeyecan'ı anlatırken bize sürekli onun örgüsü. E, ...cinsel cazibesinden ve erkekliğinden değil... ...zekasından bahseder. Öncelikle biz onun zeki ve kurnaz olduğunu biliriz ama... ...kadınları anlatırken... ...asla bunları söz konusu etmez. Yani bunlar zeki değildir. Yani sadece şeydir fettan, fenlenmiş mahluk... ...filki ya da şeytandırlar evet. ve... ...edepsizliğiyle... ...edepsizlikle bütün ön plana... <gülüyor> ...çıkarlar. Hani biraz bunun neden böyle olduğu meselesi üzerinde... ve hani ...biçim de direkt bize bunu verdiği hani için... ...mesela cingöz yaca çok şematiktir. Hani böyle... İşte bu Todorov'un falan yaptığı tanımlara böyle cuk diye oturur. Şimdi kadınlarda da evet bu şematiklik var. En azından kadınları anlattığı seyrede de bu şematiklik var ama... ...bir türlü olay örgüsünün bir tamamlanamaması durumu var. Hani o biçimin bir eksikliği var. O noktada da şey hani kendi erkek söylemenin bunun için içine çok girmesi bir, bir yanı bence. Diğer bir tarafı da şey hani o kadını bir kadın gibi anlatamaması yani. Tamam bu kadın böyle ama hani bir metres olabilir, bir fahiş olabilir ama cin göz olamaz. Hani bu kadar. Hani bir nevi bunu demek tabii. istiyor aslında. Hani biraz bunu tartışmaya açtık. Hem de kendi projemize e, bir feedback alalım. Evet, bir yani sürük. o e, tabii bu e, Peyami Safa ve e, Server Bedi ve onun e, polisiye kahramanları meselesini aslında bir... E, parantez e, yapalım e, tamam. sempozyumdan sonra çünkü kitap üzerinde özellikle evet. o meseleyi e, <gülüyor> sormak <gülüyor> istediğim sorular var kendimi durduruyorum şu anda <gülüyor> Teşekkürler. E, bir diğer oturum şeydi çeviri de polisiyeydi burada işte George Simenon'un Türkçe çevirilerinin e, Türkçe polisiyelerine gibi etkiler üzerinde olduğu duruldu ve bu gerçekten güzel ilginç bir söyle yani oturumdu bir diğer e, oturumda uyarlamalar Com pardon kestim ama e, uyarlamalara girildi mi? Yok sadece çeviriler. Sadece doğrudan, evet, doğrudan. tam metin çevirilerden bahsediyorsunuz. Evet metin üzerinde duruldu. Ee, bir diğer oturumda e, James Bond'un hani e, şark, şarkiyatçı tahayyülü evet. e, nasıl ortaya koyduğu... Daha önemliydi. dedektif olsa da e, <gülüyor> şarkiyatçı açıdan... <gülüyor> evet casus hani onu nasıl önemli. bir metafora çevirdiğiydi. Bu da hani güzeldi. Ve önemli hani bence. E, bir diğer oturup doğanızdan Emin Nedret ve Raşit Çavaş... ...sahafta ve yayıncılıkta hani polisiye anlatılar. Şimdi bunlar Nedret Bey zaten hani hepimizin bildiği bir sahaf Tabii, ve yani. aynı zamanda bu sempozyumda bize Osmanlıca yazılmış 1928 öncesi polisiyeleri getirerek sergiledi. Orada Aynen. insanlar görsün diye o anlamda da kendisine müteşekkiriz aslında. Ve bir diğer işte Nedret Bey ve yani Raşit Bey ve Doğanızdan da kendi yayıncılık tecrübelerini paylaştılar. Bu da güzeldi. Şimdi yarın neler var? Yarın evet, biraz türün tarihi e, üzerinde duracağız. İlk açı, ilk oturum ilk polisiyeler. Burada Ahmet Mithat'ın polisiyeleri değerlendirilecek. Yani polisiye romanları. Onun arkasından e, Mehmet Rauf'un polisiye eserleri üzerinde durulacağız. E, ve yine ilk polisiyelerden e, fazıl Necmi'nin Canimi masum mu e, polisiyesi üzerinde durulacak. İkinci oturum e, Cumhuriyet dönemi. Cumhuriyetten günümüze başlıyoruz. İşte Necip Fazıl'ın, Ümit Deniz'in e, polisiyeleri üzerinde duracak. Bir de 1980 sonrası e, Türkiye'de polisiye üzerine bir e, değerlendirme var. Ondan sonra e, yine bir panelimiz var. Erol Uyap Azarcı'nın e, yöneticiliğinde. Ahmet Ümit, Esmağan Aykol ve Sevin Akyol. E, ay Sevin, Okyay. Okyay. Evet. çok özür dilerim Günümüzdeki polisiyeyi konuşacaklar ee, Sonra e, yine işte tarihe devam ediyoruz Cumhuriyet'ten günümüze İhsan Oksayanların romanlarında polisiye unsurlar konuşulacak hmm. Onun hemen arkasından e, Tabii ki Behzatçe ve Bir Ankara <gülüyor> Polisiyesi konuşulacak <gülüyor> Olmazsa olmaz artık Kesinlikle e, Ve tabii ki Ahmet Ümit konuşulacak Hmm. Ve tabii ki yani çok gerçekten başarılı bir polisiye herhalde son dönemlerin iyi polisiyelerinden bence Akif Kurtuluş'un mihman üzerine hmm. e, bir konuşma olacak. Ve son oturumumuz e, biz Türkçe'de polisiye dedik. E, burada Zafer Toprak e, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e marazan edebiyat polisiye öykü üzerine duracak. Zaten hmm. kendisini biliyorsunuz polisiye üzerine bayağı yazıları evet. var. Bize de çok ilham verdi zaten o projeyi yaparken yazıları. Sonra Börse Sagester, bir cinayet yeri olarak Kıbrıs Kıbrıs'taki yani her iki hmm. taraf Rum ve hani şey kesin adının her iki tarafından poliseye bakacak ve bunun nasıl bir siyasi imgeye dönüştüğünü anlatacak. Ve bir diğer misafirimiz işte bu Moskova Bilimler Akademisi'nden Erfina Zipkatulina. O da Kazan ve Tatar edebiyatlarında yani Kazan ve Tatar'da edebiyatlarında polisiye nasıl ortaya çıktı onlardan bize bahsedecek. Yarın Süper. da gayet güzel Harika, bekliyoruz. Evet, evet. <gülüyor> Harika ee, şimdiden kolay gelsin size Soğuk. bugün e, gün boyunca yor, yorucu bir e, temponun sonunda koştur koştur Hı. radyoya geldiniz. Şimdi Sempozyum meselesi böyle O sempozyumdaki parantezi artık açabiliriz Tabii, Şimdi artık sizin yapalım. Kültürel sermaye kibarısız ve Şehir başlıklı ve Temelde Peyami Safa'nın server bedi Takma ismiyle yazdığı Polisiyeler üzerine Şey yaptığınız Odaklandığınız kitabınız üzerinden Konuşalım Öncelikle Server bedi için Peyami Safa'nın alter egosu diyebilir miyiz? Tabii kesinlikle diyebiliriz. Ee, şimdi zaten Peyami Safa tek başına yani gerçekten bir hatta çok ilginç bir figür. Ee, ve onun değerlendirilişi, ele alışı da çok ilginç. Yani şimdi herhalde e, hiç kimseyi ikiye ayıramazsınız değil mi yazdıklarını? Bunu o, evet, bunu Bedi adıyla yazdı, kabul etmiyoruz. Bunu işte e, kabul ediyoruz. Peyami Safa adıyla yazdı. Ya da o dedi ki, hani yazar dedi ki Evet, edebiyatı yani. eleştirmeninin hiç bence yani göz önünde bulundurmaması gereken bir şey. Yazar dedi ki ben bunları para için diyebilir yani. Yani bu bizim o Onun yazmadığı mi? anlamına gelmez gelmez ama. ve onun bir parçası olmadığı anlamına gelmez ve onun edebiyatının bir parçası olmadığı anlamına Aynen gelmez. Öyle. sonuçta metnimizin böyle. Ama şimdiye önem... kadar hep öyle davranıldı. Evet yani Peyami hep Safa hep öyle. Yani... kanonik kitapları üzerinden e, Peyami Safa edebiyatı ...üzerine yazılan evet. kitaplarda... ...hiç o Server Bedi Yok, e, literatürü sayıldı. yoktur. Yok evet, yani adı şey... bile anılmaz. Evet hiçbir şekilde anılmıyor. Bu zaten bana çok ilginç geliyordu yani eskiden beri. Neden? hani Ki kendisi Server Bedi adıyla... ...Peyami Safa adıyla kaleme aldıklarının neredeyse on katı yani. Işte tabii, bir roman tabii. yazıyor ki bunların sayısını henüz tespit edemiyoruz ama... 200'ün üstünde Server Bedi adıyla yazdığı kitaplar var. Ki böyle bir peyami zaten eksik. Yani hani tabii. Peyami Safa'nın yani. edebiyatı ya da roman diyorsak. Ve bunu hani biz bu 200 küsur eseri bir tarafa bırakıyorsak orada bir sorun var. Aynen, o evet. bir mesele. İkincisi de ben mesela Server Bediye imzasıyla yazdığı bir takım kitapları okuduğumda şey fark etmiştim. Çok daha rahat hani yazım açısından. Ee, çok daha böyle hani şey derdi yok. böyle hani. Ben edebiyat, de... ha. tırnak içinde edebiyat derdi yok. Evet, edebiyat derdi yok. Böyle bir mesaj verme derdi yok. Hı. Hani ne bileyim Fatih Harbiye derdi çok yok mesela. Evet evet. Ve o, onu böyle biraz daha tam da işte hem o egosunu, alter egosunu bir tarafta <gülüyor> ortaya çıkaran bir şey. Ee, ve aslında derdim şeydi, biraz bunu kitapta da yazmıştım. Peyami'nin bu Server Bedi tarafını yazmaktı. Ama Cingöz Recaileri okumaya başlayınca bunların başlı başına çok enteresan olduklarını gördüm. Ve tabii ben zaten polisiye çok severim. <gülüyor> o belli oluyor zaten sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> ve hani şeydi, gerçekten öyle bir kitaba başlarken de hani bu en azından cin gözeciği bağlamında, bağlamında e, bunlar Peyami Safa için bize yeni bir şey söylüyor mu? Yani evet. Söyleyecek mi? Hani dertlerimden bir tanesi buydu. İkincisi yani okuduğum bu benim polisiyelerde ve hani cin gözeciilerde gördüğüm bir de tarih olarak başına baktığımızda hani Batı'da rasyonel aklı yüceltmek için ortaya çıkmış polisiyelere rağmen yani bunun Osmanlı Türk polisiyelerinde ...bizzat rasyonel aklı yıkımıyla başlaması... ...hani rasyonel evet. denilen bir şeyden bahsedilememesi... ...bu çok ilginç bir tam şeydi. Tam doğru işte aslında kadınlar meselesini evet. ...burada dönebiliriz. Evet, evet. O işte modernizme karşı bir... E, evet, ...hareket halinde kendini gösteriyor. Evet, tam öyle gösteriyor ama diğer taraftan... ...mesela ikinci meşrutiyete bir de Peyami'ye baktığımızda... ...yani Peyami'nin Cingöz serileri... E, ...işte 1924'ten 1960'a kadar yazılır... Ve bu kesintisizdir yani yazmaya devam eder. Zaten bunun başka bir örneği de yok yani Türkçe edebiyat. için hani Cingöz Rica'yı bu kadar neredeyse 40 yıl boyunca yazılmaya devam eden başka bir kahraman yok. Bir de şöyle bir şey var hani... E... Yani dünya edebiyatında da zaten e, 36 yıl boyunca aynı yazar tarafından Hı. hani... ...dünyada hala e, 80 yıldır yazılan kahraman var ama artık 5. nesil yazar yazıyor. Yani evet, doğru 36 evet. yıl boyunca kesintisiz e, aynı yazar tarafından yazılan bir karakter... Evet, çok galiba. fazla yoktur Doğru. yani birkaç tane. Anca. Ve şey var hani mesela bu Cingöz Ecailer'in yapısına baktığımızda şey var hani her dönem ve ideolojiye hitap eder şekilde bunların değişebildiğini görüyoruz. Yani gündeme sadece, yanıt veriyor. Gündeme yanıt veriyor ve hani şey sadece kahraman değişmiyor. Mesela biçim de değişiyor. Çok önemli hmm. bir şey. Hani şey çok önemli. Hani bu Lukas'ın roman, roman kuramında söylediği bir şey var ya. Biçim eşittir, içeriktir ve biçim biçim ideolojidir. Evet, hani evet. Şimdi Servar Bedi bağlamında Peyami ile ilgili bize ne söylüyor diye bakarsak hani gerçekten biçim olarak bu e, Peyami'nin Cingöz Recai serilerinde her dönemin ideolojisiyle barışık bir Cingöz Recai serisi yaratması e, bir taraftan aslında yine e, mesela bugün şey söylendi siyasi polisiyenin ya da Amerika'da polisiyenin tam da muhalefeti yaratabilecek evet. bir yer olduğu kurgulanırken mesela Peyami'de bunun kurgulanmadığını görüyoruz. Yani tam da şeye hita, aslında hani o ideolojiye her devir hizmet eden ve onu yansıtan hiç de bir muhalefet yapısının ortaya çıkmadığını görüyoruz. Çıkan belki bir tek yer var. 1960'ın hemen öncesinde Cingöz Merihte diye bir tefrika halinde yayınladığı bir Cingöz Recai kitabı var. Bunu roman olarak yayınlamıyor kendisi. Burada şeydir. Tefrikada yani, kalmış tefrikada e, kitap kalmış, olarak basılmamış. E, bu şey yani Jules Verne'den yola çıkarak hani Jules Verne gibi hmm. bir kitap yazacağım diyor ama hani mesela işte şey Merihe giderler kahramanlar Cingöz ve işte başka kahramanlar Merihe giderler. İşte böyle ışınlanırlar aslında, böyle, böyle tuhaf tuhaf aletler falan vardır orada. Işınlanırlar, orada amaçları Atatürk'ü görmektir. Yani, <gülüyor> yani burada, me Merih'te şeydir, bütün ruhlar yani herkesin ruhu vardır. Onlar en çok Atatürk'ün ruhunu merak ederler... ...çünkü memleketin Atatürk'ün ruhuna gerçekten çok ihtiyacı vardır. Senesini vardı. hatırlıyor musunuz? 60, 1960. <gülüyor> ee, çok ihtiyacı vardır Atatürk'ün ruhuna. Ama Atatürk'ü bulamazlar çünkü Atatürk yeryüzündedir... Hani ...halkının yanında ha. olmak için, o ruhu vermek için. Onlar da böyle Nietzsche işte konuşurlar... Ee, tabii, tabii, gitmişken. Bak, gitmişken evet Nietzsche ile konuşurlar falan böyle Hani bir nevi hani, çok az belki bir eleştir ki onun zaten çok mistik artık en mistik olduğu döneme denk geliyor hani, yani, ona da tırnak içinde muhalefet bile diyemezsiniz aslında evet yani hani, şimdi, siz bunları anlatırken aslında bir yandan kafamda e, sürekli şey dönüyor e, Peyami Safa'nın e, özellikle işte Fatih Harbiye e, romanı ve onun üzerinden türetilen işte Peyami Safa'nın aslında nasıl da bir medeniyet fikrine sahip olduğu ve bu medeniyet tahayyülüne uymayan bir güncellik var. Ve ona karşı eleştirel bir şeyi, durumu ortaya koymak için bu romanı yazdığını söyleyen o koca literatür evet. bir yandan kafamda dönüyor. Ama işte aynı adam. 36 sene boyunca günlük Hı. siyaseti olumlayan ve evet. destekleyen Üstelik evet. bu arada kadınları da yerden yere vuran o zaten bir literre tür bir şey. türetiyor. Yani o, zaten... Yani o, o zaten hani Tanzimat edebiyatından gelen bir <gülüyor> evet. tür yazar alışkanlığı yani evet, evet. kadını bir kere yerden yere vuracaksın evet. şeklinde. Yani şimdi şöyle bir şey var mesela hani cingözecayi serileri üzerinden bunu söylüyoruz hani şimdi ben diğer şimdi şeye de baktığımız için bu proje dolayısıyla Çekirge Zehra ve revalet Laman'a... şimdi orada ama bir rejimle bir problemi var hani orada e, hani bunu bunu ama yine şeyle hani biçime baktığımızda Hı. biz görüyoruz hani cingözecayalarda bunu görmüyoruz hani onu bize vermiyor ama hani kadının kendisini yani kadını baş kahraman yapıp onu bir de suçla birleştirdiğinde orada bir mesele var ve orada yani Peyami'nin kafasında rejimle de bir sorun var. Hı. Hani ki işte son dönemlerinde biraz daha şey hani e, inkilaba karşı değiliz ama inkilabın hani ruhani yönü eksik kaldı gibi bir takım söylemler hani zaten var hani belki biraz ona denk geliyor ama tabii bu, bu konu üzerinde daha böyle bu muhafazakarlık bağlamında ve hani milliyetçilik değil orada biraz ulusalcılığı tartışmak gerekiyor gibi evet, geliyor bana. Belki. O anlamda hani durmak gerekiyor ama yani şey var... E, ...Cingöz Recai aslında... ...aynı zamanda bir panzehir... ...yani Alafranga Züppe'nin bir... ...panzehiri... Hmm. ...hani e, yine Peyami kitaplarıyla ...birleştirmek istersek... ...çünkü e, Cingöz Recai aslında bir züppe... ...yani Peyami'nin hiç sevmediği... ...hani o Peyami işte Fatih Harbi... Cingöz, ...Sözde yani. kızardı ...hiç sevmediği ve kitaplarında hiç olumlamadığı... ...bir züppe yani Cingöz... ...gerçi her şeyde bir züppe... ...hani yurt dışında eğitim alması yabancı okullardan mezun olması renk muhalliti bir evet, tipleme. Yani bizzat kendisinin taklit olarak ortaya çıkması yani Cingöz taklittir. Tabii. Bunu kendisi de bilir ve yazar da bunu söyler sürekli ve bunu olumlar hani. Ve dolayısıyla bu kadar züppe bir adamı nasıl sevebilir bir kahramanı ve sürekli yani 36 yıl boyunca evet. nasıl sevebilir bir yazar? Yani ben o noktada şey e, diye düşünüyorum. Hani gerçekten e, biraz da hani bu didaktik Ahmet Mithat'ın işte Felatun Bey ve Rakım Efendi Hı. gibi hani nasıl Felatun şeydir kötü alafıran görmek. Oysa ki Rakım da en az Felatun kadar zübbedir aslında evet, ama evet, hani o evet. olumlu örnektir. Hani Cingöz'ün hem onu tamir ettiğini yani kendisi, yazarın kendisine de tamir ettiğini düşünüyorum. Ee, bir yandan da hani onun edebiyata da bir e, eleştirisi olduğunu düşünüyorum. Hani bir anlamda orada bir, bir anlayışa da eleştiri getirdiğini düşünüyorum. Bir, belki bir nevi kendisiyle de hesaplaşması hani hem cin göz hem bu kadar züppe ve bu kadar hani bunu sevmesi söylüyor yani bir taraftan cin gözü çok seviyor hani söylemese de hani bu kadar niye yazsın. Tabii çünkü yani o. sevmesi ve hani olumlu alafranga züppenin e, şeyi vücut bulmuş hali. çünkü bir de o fakirden alıp zengine veriyor yani kendi <gülüyor> adalet evet. duygusuyla hani bu da ilginç mesela başka böyle Türk Edebiyatı'nda yani panzehir hani panzehiri züppeler Uda aslında araştırılması gereken ayrıca bir şey. Onu evet, onun kendisi lazım? bir paradoksal Kendin, bir durum. Paradoksal bir durum evet. Ee, peki son 3-4 e, dakikamız var ama bir de bu çalışmanızın yani Kültürel Sermaye, Kibarırsız ve Şehir e, adlı e, kitabınızda e, Franco Moretti e, ve Burduyo e, evet, e, üzerinden aslında evet. çalışma alanınızı e, kavramsal altyapınızı evet. kuruyorsunuz. Bu noktaya girmekteki e, şeyim derdim hani bunlar nelerdir falan filan gibi böyle bir e, işi edebiyat dersi haline e, Hı -hı. çevirmek değil. E, şu noktayı sormak e, bizim özellikle Türkiye'deki edebiyat e, bölümlerindeki işte master yahut doktora şeylerinde e, tezlerinde e, ki yanlış bilmiyorsam bu da sizin zaten doktora. Yok doktora tezim değil. Doçentlik mi? Yani evet, doçentlik için yazdım Doçentlik için yazılan tezler peki, ee, bu tür tezlere baktığımızda, ya bir tarafı, e, yani bir kısmı büyük ölçüde e, diskriptif oluyor, Hı. işte bir dergiyi e, şeyden Osmanlıca'dan Latin alfabesine geçirip e, başına 30 sayfa yazdığı mı tezolu veriyor falan Hı. filan. Tamam literatüre katkı anlamında işe yarıyor ama akademik açıdan bir e, şeyi kıymeti olduğunu şahsen düşünmüyorum. E, yahut Neredeyse hiçbir e, dünyadaki e, edebi kuramsal literatüre e, minimum göndermeyle o e, büyük şeyle literatürle minimum alışverişle tamamen kendi e, içimizde kendi bahçemizde gezinen yeteriz, değil mi? Biz, biz, biz bize işte <gülüyor> Hasan efendi böyle demiş Mehmet efendi de böyle demiş e, onların söylediklerini de ben buraya yazıyorum bu da tez oluyor diye tezler çıkıyor ama sizin çalışmanızda ki Bourdieu'nun çalışmasını edebiyata yani Bourdieu'nun şey için sosyolojik anlamda evet. kurduğu bir yapıyı metaforik olarak alıp metne, e, metne uyguluyorsunuz. Bunu da Moretti'nin üzerinden evet. yapıyorsunuz evet, bu, bu çok önemli bir kuramsal hareket aslında. Evet, bir Bunu görmek <gülüyor> gerekiyor. Aynen öyle yani. E, hani bu çalışmanızın e, Peyami Safa'nın e, polisiyeleri üzerine olması evet kıymetli... Ama bunu bu tür bir kuramsal hareket üzerinden yapıyor olmanızın asıl bu çalışmayı kıymetli kılan şey olduğunu düşünüyorum. Çok bu noktada da şeyi sizin bu dünya edebiyat kuram literatürüyle Türkiye'deki edebiyat şeyleri arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirdiğinizi sormak istiyorum. Ha, çok teşekkür Bayağı ederim. yanıtından uzun bir soru ha, sordum yok, çok gerçi Çok teşekkür ama. ederim. Şimdi gerçekten şey hani Türk edebiyatı konusunda hani zaten e, bir sorunsallaştırma ve hani bir teori üretip ya da var olan bir teoriyi tartışıp bunun e, malzemeyle nasıl konuştuğu yani çok az yani yapılan evet, bir şey evet. gerçekten en azından. Türk dili ve edebiyat yönünden ama ben umutluyum. Yani yeni nesil. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben evet hani... Umarım. <gülüyor> ben umutluyum Ki kadar. artık çeviri e, şeyimiz de, e, literatürümüz de çok iyi, çok iyi çok yani. yani çok güzel iyi. çeviriler gelmeye başladı. Hem, hani iyi, hem de çok zamanlı yani. Yabancı hemen. dil bilmeden bile artık neredeyse yazılabilir Yapıldı. kıvama geldik. Ee, şimdi bu noktada da şey söyleyeyim kısaca. Ben Ha, e, yani Bourdieu ve e, Moretti şimdi şöyle bir şey var şimdi Bourdieu'nun teorisi e, özellikle edebiyat çalışmalarında çok önemli çünkü burada bir harita var gördüyseniz o böyle tam da Moretti'nin söylediği uzaktan bakmayı gösteren evet. bir şey yani bütün kahramanları tüm ilişki ağlarıyla aynı anda gördüğünüzde siz e, ...tek tek okuduğunuzda göremeyeceğiniz her şey... ...ben orada 36 yılı... ...80 kitabı ve 300 kahramanı... ...aynı anda görebiliyorum. Evet işte, ve bu yani. işte şey, yani o görselleştirme... O coğrafyaya bir e, evet, helikopterden bakıyorsunuz. bakıyorsunuz. Tam da uzaktan bakma dediği şey. Ve hani edebiyat için bence çok uygun. Hı -hı. Ve hani tabii bu sadece... ...metin bazında yapılmış bir şey. Aslında burada şey de yapmak lazım. Hani peyami, o or, aradaki edebi alan ne... ...o edebi alan nasıl işliyor? Hani sosyal gündem, o, gündem sosyal falan filan ama... ...gazeteler, dergiler... ...o metinle birleştiğinde... Çalışmalak. Zaten hani şey, hani bizzat edebiyat tarihi böyle yazılır diyor ki. Aynen öyle. Moretti ve Bur diyor ve ben buna katılıyorum. Yani kesinlikle böyle yazılması lazım ve... hani umarım bu çalışma bir başlangıç olur. <gülüyor> çok daha büyük şeyler yazılabilir diye söyleyerek bitireyim. Eyvallah, çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Ki zaten aslında bu çalışmanın daha... ...büyük ve köpüren hali üzerine de... ...şu evet. anda çalışmakta olduğunuzdan bahsetmiştik. O da bittiğinde... Ee, bir gün <gülüyor> e, onun üzerine de muhakkak e, uzun uzun konuşmamız gerekecek Olacağım. diye tahmin ediyorum. E, Seval Şahin katıldığınız için çok teşekkür ederim. E, efendim bu akşam Seval Şahin ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi e, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü e, öğretim üyelerinden Seval Şahin ile bir bugün ve yarın e, devam etmekte olan polise sempozyumu, iki kendisinin kültürel sermaye kibar hırsız ve şehir adlı önemli çalışması üzerine sohbet ettik. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere iyi akşamlar. Matbuat Dünyası. Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık.